يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبرا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد Feslaqal hadithi kitabullah Khayral hediy-i hediy-i sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuru muhtetatuhâ Ve kulle muhtetetin bidah, Ve kulle bid'aten dalale Ve kulle dalaletin fin nâr Summe ba'd Değerli kardeşlerim Siyer sohbetimizde Dersimizde biliyorsunuz Geçen hafta Uhud savaşının Yenilgi aşamasını Konuşmuştuk Ondan bahsetmiştik. Bugün ikinci bölümü. İnşallah bugün bitecek. Uhud Savaşı'nın sadece yenilgi aşaması. Daha Uhud Savaşı ile ilgili bir takım şeylerden bahsedeceğim. 81. dersimiz. 81. dersi yapıyoruz. Uhud Savaşı'nın yenilgi aşaması. Ve 38. konu. Yani 38 saksın, 82, 81. En son geçen hafta, geçen sohbetimizde Uhud Savaşı'nda cereyan eden bazı şeyleri yani e, artık Müslümanlar yenilmeye başladığı andan itibaren o okçular tepesi aynen tepesini terk edip de e, müşrikler de Halid'in, Halid İbni Velid'in komutası komutasında ki bunlar atlılar. Suvari birlikleri. Bunlar tarafından sarılıp da arkadan kuşatılıp yenilmeye başlandığında ortalık birbirine giriyor. Yalnız hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen hafta bazı arkadaşlar e, sordular. E, bu anlatılan olaylar yani parça parça belki peşi sıra olmayabilir. O Uhud savaşı esnasında ceryan eden karışıklıkta Bazı şeyler, e, böyle kronolojik sırasına göre anlatılmamış olabilir. Burada anlatılan şeyler, yani bizim verdiğimiz şeyler genelde sahih haberlere dayanıyor. Bunun haricinde bir sürü zayıf rivayetler var. Biz elimizden geldiği kadarıyla bu kitabın e, gözettiği metod üzere, ki bu e, sahih rivayetleri almakta itina gösteriyor. Onun için arada kopukluklar olabilir ama burada anlatılan şeyler hep Uhud Savaşı'nda cereyan etmiştir yani. O karışıklığı, o hali, savaş halini sadece böyle anlatarak tasavvur etmek tabii çok zor. Ama mümkün mertebe Allah Azze ve Celle inşallah bize anlamayı nasip etsin, asıl al alacağımız derse almayı nasip etsin, bu önemli. Dolayısıyla olayların birbirine giriyor gibi gözükmesi sakın sizi yanıltmasın. Hepsi sahih rivayetle. Bir şekilde anlattığımız şeyler Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Evet. O dönemde Uhud Savaşı'nın o sıkıntılı anlarında <gülüyor> en son demiştim ki saat Ebni Vakkas ve Ebu Talha Talha bin Ubeydullah Daha doğrusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Tam böyle Kükreyen aslan gibi Yani o kadar cesaretli ki Kükreyen aslanlar gibi Etrafında Aleyhisselatü Vesselam'ı Korumaya devam ediyorlar Müşriklerin kılıçlarının Aleyhisselatü Vesselam'a isabet etmemesi için Okların ona isabet etmemesi için Ellerinden geleni yapıyorlar Bu halde iken, geçen hafta anlatmıştım biliyorsunuz yedi tane en sağlık kimse Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde şehit oluyor. E, müşriklerin hücumları ta zirve noktasına kadar ulaşmış. Yani iyice artmış, kuvvetlenmiş bir durumda. İşte bu anda, kardeşlerim bu anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Bunun delili Sahihayn'de yani Buhari ve Müslüm'de anlatıldığı üzere, Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Olaya bizatihi şahit kendisi. Diyor ki ben aleyhissalatü vesselamın yanında Uhud günü üzerinde beyaz bir elbise bulunan iki tane adam gördüm diyor. Onları önceden ve sonradan hiç görmemiştim. Bununla diyor Cebrail ve Mikail'i kastediyor. Burada hemen bir parantez açalım. Yeri geldiği zaman hep söylüyorum. Savaşlarda, cihatlarda, Allah için yapılan savaşlarda eğer beyaz elbiseli, sarıklı ve benzeri kıyafetli bir kimseler var ise bunlar ancak ve ancak Allah'ın yardımı olan meleklerdir. Yoksa yatırlar değil. Böyle bir şey Allah Azze ve Celle yazmamış, buna da izin vermemiştir. İzin verdiği kimseler kim? Melekler. İşte burada olduğu gibi. Bedir Savaşı'nı anlatırken de sık sık söylemiştim. Orada da aynı şekilde Bedir'de de geliyor. Ayet var zaten Bedir'de. Allah Azze ve Celle üç bin melekle Müslümanları destekliyor. İşte burada yine o sıkışık dönemde çok sıkıntılı bir anda aleyhissalatü vesselam ile de sadece iki kişi kalmış. O arada işte Cebrail ve Mekail geliyor. Aleyhisselam. İkisinin üzerine de Allah'ın selamı olsun aleyhissalatü vesselam Cebrail'i atının dizginini veyahut başını tutmuş bir vaziyette savaş edevatını almış olarak yanına savaş adetlerine ne varsa onu almış olarak görüyor. Bizatihi. Aleyhissalatü vesselam fark ediyor ama sahabenin rivayetine göre beyaz iki tane adam görüyorlar. Sonradan onun melek olduğunu anlıyorlar. <gülüyor> Belki de Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Bu da yine İbn Abbas'ın rivayetinde geliyor. Diyor ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, Abdullah İbn Abbas, e, Uhud günü diyor, Cebrail savaş aletlerini almış bir şekilde atında dizginini, yularını tutmuş bir vaziyette e, gördüm diyor. Veyahut da e, Uhud savaşında bulunuyordu diyor. İşte bu savaşın sürekli değiştiği anlarda demiştim ya geçen hafta aleyhissalatü vesselam, ibadallah ileyye diyor. Ya ibadallah ileyye. Ey Allah'ın kulları bana doğru diye bir sesleniş sesleniyor. Yani böyle çağırıyor insanlar. Daha önce de söylemiştim bunu. Ee, yanında iki kişi kalmış bir de Cebrail ve Mikail savaşıyorlar. Bu seslenişin üzerine Yaklaşık olarak 30 kişi etrafına toplanıyor. Müslümanlardan 30 kişi. İlk gelenlerden biri de Ebu Bekir Sıddik radiyallahu anh. Her zaman olduğu gibi herkesin önünde. Allah ondan razı olsun. Amin. Müslümanlar aleyhissalatü vesselam bu seslenişi üzere kardeşlerim, müşriklerin o birikmiş e, tersanesini yani silahlı bölgeyi kırıyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam hemen etrafına toplanıyor Özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde şehit olan yedi tane ensar, yedincisi Ammare, ki onu tam şehit ederken Müslümanlar şeylerin, müşriklerin elinden alıyorlar ama geçen hafta da anlattığım gibi Aleyhisselatü Vesselam dizinin dibinde ayağının ucunda orada yine şehit oluyor. Hakeza Ebu Talha şey, Talha bin Ubeydullah Sa'd bin Ebi Vakkas a.s.m'in önünde e, yek vücut savaşırken o Müslümanlar gelenle onları görüyor, şahit oluyorlar. Hakeza Ebu Talha bu da Ebu Talha, onu da anlatmıştım Sesiyle e, insanlara korku veren, dehşet saçan bir sahabi ona şahit oluyorlar. Ebu Talha a.s.m'in önünde Göğsünü ona siper ediyor. Ve o kadar sağlam atarmış ki okları. Kuvvetle okları atıyor. Hatta daha önce de söylediğim gibi yayı kırılıyor. Bütün bu mücadeleler bu şekilde bu sahabelerin, bu sahabelerin gayretleriyle devam ediyor. Bunların haricinde başka sahabeler de var. Yani o zaman yıldızı parlayan bütün gayretiyle Allah için gayret eden yani meşhur olmuş sahabeler var. Onların birkaç tanesinden bahsedelim. Onlardan biri daha önce anlatmıştım Ebu Dücane Aleyhissalatü Vesselam'a sırtını siper ediyor. Oklar ona yani Aleyhissalatü Vesselam'a gelmesin diye sırtını oklara siper ediyor. <gülüyor> ne kadar yani Aleyhissalatü Vesselam'a yönelmiş şey varsa onu engellemeye çalışıyor. Ebu Katade bin Numan Aleyhissalatü Vesselam e, Ibn-i İsa'k'ın hasen bir senetle rivayet ettiği bir e, hadisede bu Ebu Katade bin Numan dienen adam radiyallahu anh vesselam, bir ara e, yayını alıyor ondan sonra onu, onunla o katarken yayı kırılıyor. Bu esnada bu adam Ebu Katade Ibn-i Numan Aleyhissalatü Vesselam'ın bu yayını aldığında gözüne bir şeyler isabet ediyor ve gözü şuraya düşüyor. Yanağının üzerine düşüyor. Aleyhisselatü Vesselam eliyle alıyor, yerine koyuyor. Bu bir mücize, mucize. Bir. Eskisinden daha keskin, daha kuvvetli görmeye başlıyor. Allahu Akbar. Evet. Bir başka sahabi. İleride ismini tekrar duyacaksınız. Hatip İbni Ebi Belta'a Hatip ibn-i Ebi Belta. Bu da e, Utbe bin Ebi Vakkas'ın peşine düşüyor. Bu adam da, daha önce anlatmıştım kimdi. E, bu adam e, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi. Sa'd ibn Ebi Vakkas çok değerli bir sahabi. Aşere-i Bunun kardeşi müşrik işte. Utbe bin Ebi Vakas. Ve aleyhissalatü vesselam'ın e, öndeki dişlerini Kıran, dudağını yaralayan bir adam. Utbe bin Ebi Vakkas. Bunun peşine düşüyor. Ebi Belta'a. Evet. Onu e, yakalıyor. Ondan sonra peşine düşünce ve öldürüyor. Kardeşi Sa'd bin Ebi Vakkas aslında kardeşini Utbe'yi, kendisi öldürmek istiyor ama Bu Hatip İbni Ebu Belta'a ondan öne geçiyor. Yani müşrik olduğu için kardeşini ve Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet ettiği için, yaralandığı için öldürmek istediği halde e, kardeşini öldüremiyor ama arkadaşı Müslümanlardan biri olan Hatip İbni Ebu Belta'a muvaffak oluyor. Ebu Belta'a'nın kahramanlığı da böyle. Sühey bin Huneyfe gelince Aleyhissalatü Vesselam'la sözleşiyor, beyatlaşıyor. Ölüm üzere beyatlaşıyor. Ondan sonra kuvvetlice oklarını atmaya başlıyor ve ölüm üzere beyatla, beyatını sürdürüyor. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh aynı şekilde kuvvetle, böyle sertlikle Savaşmaya devam ediyor. Bu adamın aldığı yara sayısı ise 20 veya daha fazla. Uhud Savaşı'nda. Hani bütün bunlar, daha söyleyeceğim, bu kadar kahramanlıklar gösteriyor ama nihayetinde yeniliyorlar. Allah Azze ve Celle öyle takdir ediyor. Neden? O başta söylediğim gibi, başta Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaat edilmiyor. Bir imtihan geçiriyorlar. İleride de söyleyeceğiz onlar neden olmuş diye inşallah. Kadınlardan birisi var. Kahramanlardan birisi. Nuseybe bintu Ka'b. Evet. Bu da e, Uhud savaşında yaralılara, savaşanlara, mücahitlere su taşımakla görevli. Bir ara Ebn-i Hişam'ın anlattığına göre bakıyor ki bu kadın Aleyhisselatü Vesselam zor durumda. İşte o yanında iki kişi kaldığında ve müşriklerin ona hücum edip de yaraladığı anda hemen atılıyor ileriye, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor, bakıyor ki e, o zırhında, Aleyhisselatü Vesselam zırhında bir, e, böyle bir şey açılmış. Yani ara açılmış, zırhı delinmiş gibi bir şey olmuş. Sana bunu kim yaptı deyince o da Aleyhisselatü Vesselam'da İbni Kum'e diyor. Daha önce söylemiştim. İki defa omzuna vuruyor Aleyhisselatü Vesselam'ın ama çift zırh girdiği için içeriye isabet etmiyor. Bir ay kadar bu aldığı darbeden dolayı Aleyhisselatü Vesselam rahatsızlık hissediyor. Yani acı çekiyor. Sonra da anlattığım üzere bu adam Mekke'ye dönünce bir keçinin e, dağın tepesinde onu kendisine e, böyle tostlamasıyla şeyden aşağı, tepeden aşağı yuvarlanır Ha, edersin geberip gidiyor. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın duası orada tutuyor. Buhari'nin rivayetinde Cabir'den gelen bir rivayette adam birisine bir an istinatı geliyor. Bütün bu olaylar cereyan ederken. Yani müminler o kahraman kimseler, sahabiler her türlü yeteneklerini, şecaatlarını, yiğitliklerini sergilerken onlardan bir tanesi geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a eğer ben diyor öldürülürsem bu savaşta beni nasıl görüyorsun? Ben yani nerede olurum deyince Aleyhisselatü Vesselam cennettedir diyor. Cennete gidersin demek istiyor yani. Adam elindeki hurmaları atıyor ve öldürülünceye kadar, şehit oluncaya kadar Sağ ol. Allahu nallahu aziz. Evet. Amr bin Cumuh Adan'da başka bir sahabe. Bu da o zaman yine bir e, şöhret yapıyor. Adeta bir rekor kırıyor yani. Tarihe e, bir yani not düşülüyor orada. Bu adam ise kardeşlerim, Ara yani topal bir kimse hem de çok topal Yani öyle basit bir şey değil. İyice şedid toparlığı iyice belli olan bir kimse. Ama cihada karşı o kadar istekli ki Allah yolunda dört tane de oğlu varmış bunun. Dört tane oğlu var. İbni Hişam'ın haber verdiğine göre diyor ki şöyle anlatıyor. Ee, <gülüyor> Amr bin Cumu Topallığı iyice belli olan bir adamdı. Dört tane de aslan gibi oğlu var. Onlar aleyhissalatü vesselam ile birlikte savaşa katılıyorlar. Uhud günü olduğu zaman Uhud savaşında bu dört tane oğlu da babalarının savaşa çıkmasını istemiyor, engelliyorlar. Diyorlar ki çocuklar Allah senin özrünü kabul etmiştir. Yani sen mazeretlisin deyince adam Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, diyor ki oğullarım beni diyor savaştan alıkoyuyor. Engelliyorlar. Ben ise seninle birlikte çıkmak istiyorum deyince Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde kendisinin mazur olduğunu, yani kendisine cihad olmadığını söylüyor. Çünkü ayet var. Ayette Allah Azze ve Celle Leysi alem A'ma haracun ve le alel a'racun ve le alel merid-i haracun. Yani ya, göz, iki gözü kör olana, topal olana ve hastaya zorluk yoktur, diyor. Ayet-i kerime söylüyor bunu. Adam diyor ki, vallahi diyor ben cennette, cennette topal ayağımla yürümeyi ümit ediyorum, diyor. Cennetin içerisinde, diyor. Aleyhissalatü vesselam, senin üzerinde cihat yok deyince, oğullarına diyor ki yani e, mecbur değilsin senin üzerine vacip değildir demek istiyor. Oğullarına diyor ki yani siz benim işime karışmayın. Siz beni e, men etmek, engellemek hususundan üzerinize düşen bir şey yoktu. Umulur ki ben yani şehadeti tadarım. Şehit olurum. Allah beni şehadetle rızıklandırır diyor ve savaşa nihayetinde çocuklarını ikna ediyor çıkıyor ve öldürülüyor. Şehit oluyor. İmam Ahmet'in rivayetinde e, bir ziyade var. Onu da nakledelim. Bu adamla ilgili. Aleyhissalatü vesselam bu adamın yanına geliyor öldürülünce ona diyor ki sanki diyor ben seni seni diyor bu sağlam ayağınla cennetin içerisinde yürür gibi görüyorum. Diyor. Allahu akbar. Aleyhissalatü vesselama bu beliriyor. Çünkü o Allah'ın Rasulü. Allah azze ve celle dilerse ona bazı şeyleri hissettiriyor. Ve emre diyor, Aristoteles'e Ram, şehitleri defnedilirken hem yeğeni varmış, yeğeniyle birlikte savaşmış baadan bir de köleleri varmış. Yeğeni, köleleriyle birlikte hep beraber defnedilmesini emrediyor. İşte eee bu gibi hadislerden zaruret halinde topluca defin yapılabilir ve en faziletli kimse ön ön tarafa defnedilir. Kur'an'ı en çok bilen kimse kıbleye en yakın olan tarafa defnedilir. Bu da fıkhı bir hüküm. Evet. Abdullah ibn Amr'a gelince hakkında ayet inen sahane Cabir'in babası radıyallahu anhuma o da yiğitliğiyle gayretiyle Kahramanlığıyla tarih yazıyor. İbni Kaym'in Rahmetullah Aleyh, Zadül Maat'ta anlattığı kadarıyla Abdullah İbni Amr, İbni Haram bu adam bir rüya görüyor. Rüyasında Mübeşşir İbni e, Abdül Münzir'i görüyor. Bu adam da daha önce Bedir'de şehit olmuş bir kimse. Bedir'de Allah Azze ve Celle kendisine şehitlik nasip etmiş. Rüyasında bunu görünce Diyor ki rüyasındaki e, bu mübeşhir bin e, İbni Abdül Nidr sen diyor bugün bizim yanımıza geleceksin. Bugünlerde bizim yanımıza geleceksin. Diyor. Abdullah İbni Amr da diyor ki sen neredesin diyor. Cennette diyor. Nasıl dilersek o şekilde dolaşıyoruz. Biz cennetteyiz diyor. allah Ekber. sen diyor Bedir'de öldürülmemiş miydin? Evet diyor. Ondan sonra o arada Abdullah İbni Amur rüyasından kalkıyor. Geliyor aleyhissalatü vesselam'a anlatıyor. Bu diyor şehadet müjdesidir. Allahu akbar. Ve nihayetinde şehadet çerbetini içiyor. Allah ondan razı olsun. Doğru. Bir başka birisi. Hüseyme Ebu Sa'd adında bir sahabe. Bu da Bunun oğlu da e, kardeşlerim Bedir günü, şehit olanlardan birisi. <gülüyor> Diyor ki Bedir'e ben katılamamıştım. Ne kadar yani katılmak istediğiysem hız gösterdiysem e, katılamamıştım. Kura'da Bedir'e katılma e, hakkı oğluna çıkıyor. Nihayetinde oğlu Bedir'de şehadet, şerbetini içiyor, şehit oluyor. Bu adam da yine geceleyin bir rüya görüyor. Rüyasında iki oğlunu görüyor. En güzel surette aynı şekilde o da, iki oğlunu diyorum, oğlunu görüyor. Oğlunu görüyor. En güzel surette o da cennetin içerisinde dolaşıyor. Irmakları içerisinde. Oğlu ona diyor ki bize katıl. Bizimle cennette arkadaşlık yap diyor. Ondan sonra adam diyor ki ben diyor Rabbimin bana vaadini verdiği sözü hak olarak buldum. Ey Allah'ın gatulü diyor ve ben cennete cennette ona yani oğluma arkadaşlık yapmaya, onunla beraber olmaya çok ihtiyaç istemiyorum. Yani özlüyorum diyor. Yaşım büyük. Ondan sonra kemiklerim böyle inceldi. Yaşlandığını ifade ediyor. Rabbimle karşılaşmak istiyorum diyor. Ve ey Allah'ın Resulü bana dua et. Allah bana şehadeti nasip etsin. Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dua ediyor. Ve onun duası da <gülüyor> Onun için yapılan duada kabul ediliyor ve o da şehadet şerbetini içiyor. O da aynı şekilde oğlunun yanına gidiyor. Allah şehadetlerini kabul etsin. İki tane yaşlı adam var. Bunlar aleyhissalatü vesselamın emriyle kadınların yanında e, korunaklı bir yerde geride bırakılıyor. Adeta e, yani savaşa çıkmamaları için onlara böyle bir şey veriliyor. Yani yaşlı oldukları için onların savaşa çıkmasına engel olunur. Ama bunlar durmuyorlar. Bu yaşlı <gülüyor> Savaşa katılmak istiyorlar. Ve şehadet istiyorlar. Şimdi bu adamların bir tanesi geçen hafta anlatmıştım. El-Yeman. Huzeyfe Tübnül Yaman. Yani Ebu Huzeyfe'nin Babası El-Yaman. Hani anlatmıştım ya, bir ara İblis Aleyhi Lânes savaşın ortasındayken Müslümanlara diyor ki aranızda birileri var deyince El-Yaman adındaki bu sahabeyi, bu yaşlı adamı Müslümanlar öldürüyorlar. Oğlu Hüseyf'e diyor ki ya Müslümanlar ne yapıyorsunuz babam babam deyince onlar halen işte o karışıklıktan fark edemiyorlar, öldürüyorlar. Bu adamı neden öldürüyorlar? İbni İsa'nın rivayet rivayetine göre Hasan rivayette kimse onun e, oraya geleceğini bilmiyor. Tanıyamıyorlar yani. Çünkü savaştan alıkonulmuşlar. Kadınların e, yanına bırakılmışlar. Küçüklerin yanına bırakılmışlar. İki kişi. Bunlardan biri de Elyam'ı. Ama onlar savaşa giriyorlar. Biz de e, yani hatta diyor ki rivayette yani affedersin bir eşeğin susaması kadar kalmışken ve canlar ruhlar e, cesetten Uhud günü çıkarken biz ne diye duralım diyorlar kırışlarını alıyorlar giriyorlar. O arada işte iblis nara atınca e, Müslümanlar da başka birileri yani müşriksan dedik bunu öldürüyorlar. Huzeyfe radiyallahu anh diyor ki Müslümanlar Allah sizi bağışlasın. Allah sizi bağışlasın öldürenlere. O Erhamur rahimin bağışlayacağının en bağışlayıcısıdır rahmet edicilerin en merhametlisidir diyor bunu defalarca tekrarlıyor ama adamı öldürüyorlar bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bu adamın diyetini ödüyor uhuddan sonra Huzayfe. ama huzeyfe radiyallahu an radiyallahu anhu hemen onu tasadduk ediyor o verilen diyeti parayı tasadduk ediyor malı ne ise Aleyhissalatü yanındaki değeri daha da artıyor. Yani. O iki adamdan diğeri de öldürülenlerden biri, tabi bu öldürülen adam müşrikler tarafından öldürülüyor. Sabit Min Vahş adındaki adam. Bu da yaşlı. El-Yaman'la birlikte kadınlar ve çocukların yanında bırakılmış. O da işte iki kişi olarak savaşa gelince onu da müşrikler öldürüyorlar. Allah şehadetlerini kabul etsin. Evet. Bir de Amr bin Ukayş adında başka bir sahabi var. Bu adamın hikayesi ise çok enteresan. Önce İslam'a girmeyi, Müslüman olmayı yani hoş karşılamıyor. Anlatıldığına göre alacakları varmış. Faiz alacakları. Bunu alana kadar İslam'a girmekten pek hoşlanmıyor. istemiyor yani adeta. Hatta Uhud Savaşı'na çıkmıyor. Soruyor etrafındakilere Medine'de. Falanca oğulları nerede? Uhud'dalar. Falanca oğulları nerede? Uhud'da. Falanca nerede? Herkesin Uhud'da olduğunu hissedince hemen alıyor alacağını koşuyor savaşın içerisine. Müslümanlar onu görünce engel olmaya çalışıyorlar. Yani sen Müslüman değilsin, bizimle bize katılma mahiyetinde. Diyor ki ben iman ettim. Savaşırken bu adam bu halde savaşırken yaralanıyor. Arkadaşlar onu alıyor, ailesinin yanına götürüyorlar. Ailesini yanına götürünce e, <gülüyor> Sa'd bin Muaz'ın da kız kardeşi herhalde onun eşi oluyor ki, Sa'd bin Muaz diyor ki kocana sor bakalım. Sor bakayım bu şeye. Ee, Amr bin Ukayş'a ne için savaştı? Yani e, kavmine olan düşkünlüğünden milliyetçilikten dolayı mı? Türkçesi bunun. Milliyetçilikten dolayı mı? Yoksa müşriklere kızdığı için mi? Yoksa Allah için? Resulü için? Müşriklere kızdığından dolayı yani Allah adına, Resulü adına müşriklere kızdığı için mi? Yoksa sırf onlara kızdığı için yahut da dolayı mı deyince yaralı bu adam diyor ki Allah için diyor. Allah ve Resulü için diyor. Ondan sonra vefat ediyor. Vefat ediyor. Hadis diyor ki bu adam Allah için hiçbir namaz kılmadığı halde öldü ve cennettedir diyor. Allahu Ekber. Bu samimiyet. Bu Allah'ın bir lütfu. Ama bu Namaz kılmaya fırsat bulamıyor. Dikkat edin. Yani namaz o kadar basit değil. Namaz kılmaya fırsat bulamıyor. İman ediyor. Savaşın içine giriyor ve yaralanıyor ölüyor. Namaz kılmaya fırsat kalmadan vefat ediyor. Şehit oluyor. Onun için samimiyetinden dolayı orada Allah Azze ve Celle ona şehadeti veriyor işte. Rabbim bizlere de nasip etsin Allah ve Allah namazdan Allah Allah Allah. mahrum etmesin. Allah Allah. Kardeşlerim, hani bir adam bağırıyor ya, <gülüyor> Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüldüğü şayası çıkınca, yani Muhammed öldürüldü diye birisi bağırıyor, o işte Aleyhisselatü Vesselam'a saldıran İbni Kum'e. Bu adam Aleyhisselatü Vesselam öldürüldü diye bağırınca, bazı müşrikler elini Müslümanlardan çekiyorlar. Çünkü oradan müste yapıyorlar. Yani öldürülen, şehit edilen Müslümanların burnunu, kulağını, ağzını keserken bırakıyorlar. Tamam maksadımıza ulaştık, hedefimize ulaştık diye ellerini Müslümanlardan çekiyorlar. Bu arada da Aleyhissalatü Vesselam daha yoluna doğru çekiliyor. Osman Ebin'i Abdullah Ebin'i Mughireh adında birisi var. Müşriklerin cesaretlilerinden bir tanesi. Diyor ki Resulullah, Allah'ın Resulü, eğer kurtulduysa bana kurtuluş yok diyor. Böyle söyleyince, Müslümanlardan El-Haris İbni Sam'a radıyallahu anh onun üzerine atlıyor, onu düşürüyor yere ve işini bitiriyor, öldürüyor. Sonra da Müşriklerle bir başka bir kimse Haris'in böyle yaptığını görünce e, Abdullah İbni Cabir adında bir müşbik bir kimse. Bu da cesaretli bir adam. Bu sefer Haris bin Sumen'in üzerine yürüyor. Kılıcıyla ona darbelerini indiriyor. Bu arada <gülüyor> yaralanıyor. Haris'i götürüyorlar Müslümanlar. Olayı Ebu Dicane görüyor. Uhud'un kahramanlarından. Hemen o adamın üzerine saldırıyor ve onun da işini bitiriyor Yani Abdullah bin Cabir'in de işini bitiriyor. Ebu Ducani. Kafasını uçuruyor yani. Yine kadınlardan birisi var. Ümmü Eymen radıyallahu anha. Müslümanları özellikle bazılarını kaçar görürken onların yüzüne toprak saçıyor. Geri dönsünler diye. toprakla saçıyor. Kılıçlarınızı alın yani savaşın ortasına geri dönün diye. Bu kadına müşriklerden ismi Hibban İbni Irga adında birisi bir ok atıyor. Kadın yere düşünce elbisesi açılıyor. Adam başlıyor kahkahayla gülmeye. Aleyhissalatü Vesselam bundan dolayı çok üzülüyor. Hemen hemen Saad İbni Vakkas'a bir tane ok gönderiyor. Bunu at diye. Saad İbni Vakkas bu adama, bu müşriğe Hibban İbni e, Irga'ya oku atınca aynı şekilde adamın yan tarafına isabet ediyor. Adam yere bütün her tarafı, avreti açılmış bir şekilde düşüyor. Aleyhisselatü Vesselam da ona gülüyor. Saad İbni Ebu Vakkas daha önce de söylemiştim hadiste geldiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki anam babam sana feda olsun. Ey Saad anam babam sana feda olsun at diyor. Yani çok seviyor onun atmasını çünkü isabetli atıyor. Evet. bu olayın e, Müslüm'den şahidinde diyor ki a.s. E, Sa'd ibn-i Ebu Vakkas'a at anam babam sana feda olsun diyor ve o bir ok çekiyor ucu böyle sivir olmayan bir ok o adamın o e, şeye ümmü eymene atıp da yere düşüren adamın yan tarafına isabet ediyor. Adamın avreti açılıyor. Aleyhisselatü Vesselam'da azı dişleri görünene kadar gülüyor. Çünkü ona gülmüştü. Yani savaş esnasında cereyan eden olaylardan birisi. Evet. Nihayetinde kardeşlerim, Müslümanlar ee, dağ yoluna çekiliyorlar. Dağ yoluna çekilince ee, böyle toparlanma ve korunma hale alıyor. Dolayısıyla da Halid'in, Halid ibn Velid radiyallahu anh o da müslüman oluyor ya onun e, zekası, dehalığı a.s.m.'in dehası yanında yani hiçbir şey ifade etmiyor. A.s.m. dağ yoluna çekilince bir toparlanma ve korunma hali alıyor. Evet. Bir tane adam kaldı. Onu da anlatıp bitireceğim inşallah. Bu arada Übey ibn Halef var. Ümeyye bin Halef ayrı o Bedir'de öldürülmüştü. Bir de Übey ibn-i Halef var. Bu diyor ki Muhammed nerede? Aleyhisselatü vesselam yanındakilerle birlikte toparlanıp dağ yoluna çekince Uhud tarafına. Muhammed nerede? Eğer o kurtulduysa ben ben kurtulmayacağım. Diyor. Benim için kurtuluş yok. Diyor. İbn-i İshak'ın rivayetine göre anlatıyor. Adam böyle söylüyor. E Muhammed nerede? Eğer o ben benim için kurtuluş yok deyince Ümeyye bin Halef Übeyye bin Halef özür dilerim. Müslümanlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü buna engel olalım mı? Yani bunun üzerine hücum edelim mi? deyince hayır diyor. Sonra <gülüyor> onu bana bırakın diyor. Yaklaştığı zaman yaralanan Aleyhissalatü vesselam'ın önünde yaranan El, ha El Haris'in Haris ibni Sum'enin mızrağını alıyor. Mızrağını alınca şöyle bir sal diyor Aleyhissalatü vesselam. Diyor ki sahabeler, biz diyor, tıpkı devenin üzerinde bir sinek konar da sonra o silkelenince sinekler dağılır gider ya, onun gibi dağıldık diyor. Burada da deve yok da hani, affedersiniz bazı büyükbaş hayvanlar ineklerin üzerine bir sinek konduğu zaman o da şöyle bir silkelendi mi, hepsi dağılır gider ya Aleyhisselatü Vesselam diyor, o öyle bir salladı ki diyor, biz de etrafından çekildik diyor, yani o kadar kuvvetli salladı. Sonra o adam Übeyüd'le halef yaklaşınca şu miğfer baş, başlığı ile zırhı, zırhı genişmiş, zırhın arasından bir yer görüyor. Şu köprücük kemiklerini görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Oradan şöyle bir dürtüyor adama içeriye giriyor yani mızrağın ucu. Sonra adam yuvarlanıyor, atından düşüyor o kadar çok yuvarlanıyor. Ama adam çok fazla bir şey almıyor. Yani yara almıyor. Az bir çizik gibi bir yara alıyor. Ondan sonra onunla Uhud savaşı bitince Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Bu sıyrıkla, yarayla. Yalnız yara kan toplamış bir vaziyette. Medine'ye giderken şey Mekke'ye giderken diyor ki Muhammed beni öldürdü, Muhammed beni öldürdü diyor. Sonra, etrafındaki müşrikler diyorlar ki senin aklın başından gitmiş Sen bir şeyin yok ki diyorlar o da diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni öldüreceğini söylemişti diyor vallahi diyor o bana tükürse beni öldürür diyor yani hiçbir şey yapmazsın tükürse ben öldürür diyor ve bu adam o aldığı yarayla serif denen bölgede Mekke'ye birkaç mil uzaklıktayken geberip gidiyor Kardeşlerim bu adam <gülüyor> Mekke'de eee Ebu Muayt adında bir adam var. Biliyorsunuz onu Bedir'de Ali esir olarak alıyor ve yolda öldürüyor. Çünkü çok şerli bir adam. Bu Ebu Muayt ile bu adam ikisi bir olup Ali işkence ederlerdi. Ali her türlü sıkıntıyı verirlermiş. Ubeyb ibn Halef ve arkadaşı Ukbe bin Ebi Muayit. Aleyhisselatü Vesselam bir yerdeyken, meclisteyken, bu Ubeyb ibn-i Halef, e, Ukbe bin Ebi gönderir. Ona sövmesi için, hakaret etmesi için, her şeyi yapması için e, onu teşvik edermiş. Bu o adam hakkında aleyhissalatü vesselam'ın öldürdüğü bu adam hakkında bir hadis var. Müslüm rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'nin gazabı Resulünün yani Allah'ın Resulünün Allah yolunda öldürdüğü kimse üzere şiddetlenmiştir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın verdiği yara ile adam ölüyor. Evet. Öbürü de zaten. Arkadaşı da Arkadaşı da Utbe bin Ebi Muayyid e, Bedir'den dönerken esirlerin içerisine çekilip alınıyor ve öldürülüyor. İki kişi öldürülüyor o zaman. Onlardan biri de bu. Maslahat gereği. Diyor ki yazar e, bu şey kitaplarında da nuzul kitaplarında da baktım ben, Orada da geçiyor. Şu ayetler bu iki adam hakkında. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürdüğü ve onun arkadaşı Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet eden adam hakkında gelmiştir diyor. Kim o? Ukbe bin Ebi Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Furkan suresinde. Ve yeme ya'adzu zalimi yedeyhi ala yedeyhi yekuli ya leyteni tehafü ma'ar rasulü sebilan. Zalim kimse. Yani bunlardan bahsediyor diyor ama bunun gibi nice nice iman etmeyen zalimler bu ayetin kapsamındadır. Zalim o gün elini ısırır. Şöyle. Elini ısırır. Ve der ki keşke Rasul'le birlikte bir yol ödinseydim. Yani peygamberin yoluna tabi olsaydım demek istiyor. Ya veyleta leyteni lem ettekıt fulanen halila. Keşke falanca kimseyi dost edinmeseydim der diyor. Zalim kimse. Niçin? Açıklıyor. Laqad adalleni anil zikribade idca'ini. Zikir Kur'an yani Allah'ın dini bana geldiğinde beni saptırdı. Beni ondan saptırdı der diyor zalim kimse. Ve şeytanu lil insanı hadula. Ve şeytan insanı terk edicidir. Yüzüstü bırakır diyor. Vaat eder eder eder yardım edeceğim diye ondan sonra yüzüstü bırakır. İşte bu ayet bu iki adam hakkında indiriyor. Allah Azze ve Celle'den o müşrikler zalimler layihini vuracak. Allahu Teala müminlere şehit olanlara rahmet etsin. Bizleri de onların huzumuna ilah etsin. Amin. Hadi vallahu aleyhi ve sallallahu ala nebiyina Muhammed. Değerli kardeşlerim,